Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, yeni yılın ilk açık bilincini yapıyoruz. Ben, konumuz da yeni yılla ilgili olacak herhalde, değil mi? Evet, aynen öyle. 2 Ocak e, Salı günü 2024'ün ilk e, açık bilinci yayınındayız. Şimdi birkaç haftadır evrim kuramı tartışmalarının çeşitli yönlerini e, anlatmaya çalışıyorduk ya da tartışmaya. Buna da devam edeceğiz fakat böyle bir yeni yıl e, arası küçük bir ara vermiş olalım e, diye araya böyle bir program e, sokmaya karar verdik. Ben de şey diye düşündüm yani bu hani New Year's, Resolutions diye geçiyor İngilizce'de yeni yıl dilekleri ya da yeni yıl kararları falan. E, nedir bu kararlar ve zaman içinde nasıl değişmiş işte e, böyle bir karar işte bir takım kararlar alıyoruz yeni yılda şunu yapacağız falan diye ne kadar e, bu karara e, uygun davranıyoruz, ne zaman vazgeçiyoruz. Çünkü unutuyoruz da yani her senenin belki e, 1. Ocak, bir Ocağında bu kararlara varıyoruz. Bir süre sonra e, unutuluyor bunlar, işte bir sonraki sene yeniden başka kararlar alıyoruz falan. Böyle şeyleri konuşalım dedim. Şimdi e, Forbes diye bir e, işte dergi var, finansal bir dergi, uzun yıllardır aslında çıkıyor. O dergi e, b, b, anketler yapıyor bir süredir her sene. E, bu sene de e, daha doğrusu geçen sene yani 2023'ün Ekim ayında e, bin kişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anket yapmışlar. Ve işte 2024 için en e, istediğiniz şey nedir diye sormuşlar. E, bu tabii aslında bir anlamda e, son derece bir birinci dünya e, derdi e, ne, aktaran ya da yansıtan bir anket sonuç itibariyle. Çünkü ne bileyim belki Gazze'deki insanlara sorsanız 2024 için e, nedir dilekleriniz diye hayatta kalmak diyecekler, karnımızı doyurmak diyecekler belki filan. Amerikalılarsa 2024 için en çok istedikleri şeyin işte daha sportif ve aktif bir hayat sürmek olduğunu söylemiş. Yüzde 48 böyle Demiş yani işte daha çok spora gidecekler daha fit olacaklar filan bunu parasal durumları işte biraz daha iyileştirmek isteği izlemiş bedensel olarak fitness yönünde bir gelişme sağlamak isteyenler yüzde 48 oranındaymış. E, finansal olarak bir iyileşme olsun diye isteyenler ise %38 orandaymış. Yani %10 kadar daha az. E, %36 oranında da e, zihinsel e, sağlığımı geliştirmek istiyorum diye cevap vermiş insanlar. Yani e, işte o, o da nasıl oluyor? Meditasyon yapıyorsunuz e, filan daha huzurlu sakin bir hayat sürüyorsunuz filan e, hikayeye göre. %34'ü İnsanların bu tabi yani toplam %100'ü e, bulan bir e, şeyden bahsetmiyoruz, %48, %38, %36 diye gidiyoruz. E, %34'ü kilo vermek istediğini söylemiş, %32'si ise e, daha iyi şeyler yiyip içmek istediğini, yani diyetlerini, perhizlerini e, iyileştirmek istediklerini söylemişler. En tepedeki 5 e, istek buymuş 2024 için. İşte onun arkasından da mesela son derece küçük bir oranda sigarayı bırakmak istiyorum diyenler gelmiş %12. Niye küçük bir oran? Çünkü Amerika'da artık çok az kişi sigara içiyor zaten. İnsanlar daha ziyade kilo vermek ve işte daha sportif bir hayat sürmek istiyorlar. Ama bunun yanı sıra işte yeni bir hobi edinmek istiyorum, yeni bir şeyler öğrenmek istiyorum ya da daha çok seyahat etmek istiyorum filan. Diyenlerin de sayısı bir hayli düşük veya işte daha az e, alkollü içki içmek istiyorum, işimde daha başarılı olmak istiyorum falan diyenler böyle son derece küçük e, oranlarda. Dolayısıyla bir şekilde yani daha çok para kazanmak istiyorum diyenler hemen her zaman olduğu gibi nispeten yüksek bir oranda ama en yüksek oran aslında bedensel e, fitnessi ya da işte iyilik durumunu geliştirmek e, olarak e, Forbes dergisinin anketinden. Bu sonuç çıkmış. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bu peki mesela geçen seneki ankete göre nasıl bir farklılık gösteriyor? Geçen seneki ankette yani 2023, 2023 için neler istiyoruz diye sorulduğu zaman 2022'nin sonunda bu sorulmuş. İnsanların %45'i işte zihinsel sağlığımı daha geliştirmek istiyorum diye cevap vermişmiş. Yani belki şu gözüküyor 2023'ten 2024'e giderken insanların daha iyileşmesini istediği şey zihin sağlığından bedensel sağlığa doğru kaymış. Niye böyle kaymış o belli değil bu anketten bu sonuçta çıkmıyor. Yani insanlar hani daha mutlu olmak istiyorlardı bir önceki sene artık oldular e şimdi de bari bedensel olarak kilo verelim daha iyi bir e, işte fitness düzeyinde olalım mı diyorlar ya da ne sebepten böyle bu anketin sonuçlarından bunu bilmenin imkanı yok ama yine de genel hal ve gidiş itibariyle Amerikan halkının durumunu benim de görüşüme göre iyi kötü yansıtıyor. Yani kilo vermek işte daha sağlıklı bir hayat sürmek filan bunlar insanların önem verdiği şeyler ve gerçekten en büyük oranda herkesin kafasında bu var gibi gözüküyor. Yani hani birisi bir, e, <gülüyor> böyle bir şeyin olmasına imkan yok ama bir hap e, e, bulsa, icat etse de Amerika'da ya da dünyada işte bunu e, içtiğiniz zaman mesela e, bedensel olarak daha sağlıklı hale gelseniz ve kilo verseniz, e, diyetiniz de böyle de düzelmiş olsa filan e, bu çok satar ve insanları milyarder eder çünkü Amerika'daki en çok para dökülen, en önemli bulunan e, alan belki işte bu yeme içmenin daha sağlıklı hale getirilmesi ve kilo verme, diyet, perhis falan e, gibi alanlar. Dediğim gibi bu da yani bir birinci dünya ülkesi durumunu yansıtıyor aslında dünyanın her yerinde insanlar eminim e, bunları en başa koymuyorlardı kendi kaygıları olarak ama Amerika'da durum böyle gözüküyor. Peki ama mesela bu anket tamamen bireysel tercihlere göre yapılmış ve dünya ile ilişkisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin en belirgin özelliklerinden biri olan kötü bir medya, ya yani haber vermeyen bir medyanın etkisi altında. Ya yani saçma sapan demeyeyim ama tamamen ana meselelerden uzaklaştırılmış bir dünyaya yöneltilmiş insanlarla yapılmış bir anket. Horcuzun kendisi de böyle zaten. Evet. Medya olarak diyebiliriz. Yani eleştirmek için söylemiyorum. Bir tespit olarak. Yani şimdi biz bu yeni yılın 2024'ün ilk açık gazete programında konuşuyoruz. Ve destek dinleyici destek şeyimizde başlayacak günlerimizde ve bütün yıl devam edecek. Yani e, en yakından takip etmeye çalıştığımız Common Dreams adlı bizden bir sene sonra hatta evet bir sene sonra kurulmuş olan ama bizim de çok yakından e, takip etmeye çalıştığımız bir internet e, gazetesi Şu, e, yıl sonundaki şeyini destek isteğini şeyle yapmıştı. Yani hiçbir zaman bu şeyde kaldı bu 2023 yılı sonunda olduğu gibi e, gerek demokrasinin, gerek gazeteciliğin, yayıncılığın, gerekse de gezegenimizin geleceği hakkında ömrümüzde hiçbir kurulduğumuzdan beri bu kadar büyük bir Tehlike altında görmedik hiçbirini diyor. Yani bunun çeşitli örnekleri var. Almanya'da yeni Almanya o şey, krallığı kurmak isteyen aşırı sağcılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen Trump'ın kazanması ihtimaliyle demokrasinin kalanının da ebediyen ortadan kalkması tehlikesinden bahseden çok önemli. Yazarlar tarafından yazılar yazılıyor gezegenin tüm bunları duyurabilecek sada verecek yayın organlarının da çok az olduğu bir yerde. İşte Almanya'da da Alman krallığı kurulmasını isteyen aşırı sağcı bir grubun bayağı mesafe kat ettiği haberleri yer alıyordu. Şimdi Filistin'den hiç bahsetmiyorum. Yani Gazze'de bir yıl sonuna doğru 27 Aralık'ta Serac Asi diye bir Filistinli yazarın Washington DC'de başkentinde Amerika'nın yaşayan bir Filistin yazarın yazdığı şuydu. Yani Gazze'deki bu savaş toz dumanı günün birinde dağıldığı zaman e, küresel e, vicdanımızın nereye döneceğini e, kuşaklar boyu konuşmak zorunda kalabiliriz diye çok ağır, acıklı ve aslında maalesef gerçek olduğunda bildiğimiz hisleri yansıtan bir yazı. Şimdi mesela Forbes'un anketinde sorulan şeyler işte obezite tabii çok önemli bir şey. Ee, sağlık sorunu ee, kalp damar rahatsızlıklarından sonraki en büyük tehlike herhalde. Onun için kilo vermeye çalışıyorlar ama kilo verecek zamanları falan da kalmayabilir bu gidişle. Ee, Özellikle bunların konuşulması lazım. Bunun için de çok ciddi bir medyaya ihtiyaç var. Yani gerçek anlamda e, bilgi, haber verebilecek. İşte bizim de derdimiz tamamen o zaten. Olabileceğimizin daha da iyisini nasıl yapabiliriz? Bunun için de dinleyicilerin destekleri olmadan da olamaz diye başlıyoruz konuşmaya. Yani bütün açık e, radyo... Adına konuşacak olsam bir tek şey söyleyeyim çok uzattım lafı ama yani bilim insanlarının bütün dünyada koydukları bilim insanlarının aktivistlerin çeşitli örgütleyicilerin ve gündelik insanların bizim gibi düşünen demokrat sokaktaki insanların ee, ne düşündüğünü bu so, e, en büyük zamanımızda ki en büyük sorunlara karşı ne düşündüklerine olabildiğince alabildiğince geniş bir şekilde yansıtabilmek lazım. Bence 2024'te bizi bekleyen en azından açık e, radyo açısından ve açık gazete açısından bizi bekleyen en önemli sorun budur derim bana sorsanız. Ben de şimdi izninizle buna katılayım, ee, hatta işte birkaç ay içinde Mart ayının sonlarına doğru Dinleyici Destek Haftası olduğunda daha da çok bunu tabi dile getireceğiz ama Açık Kadyo'nun 2024'te de bütçesini denkleştirmesi işte programlarına devam etmesi filan için belki 2024 dilek listemizin başında Açık Kadyo daha çok destek olmak filan mesela olmalıydı ya da olabilir. Yani Forbes'un anketinin kendisini bulamadım ee, ama tahminim ucu açık bir şekilde değil. Hani şu seçeneklerden hangisini seçiyorsunuz filan şeklinde soruyorlar. Dolayısıyla tabii onlara görüşerek şeyler koymamışlar. Ya Ve... da çok bireysel bir şey sormuştur. Evet. Sorunun kendisi böyledir yani. Evet bu zaten yani ya da herkesin sanki seçimi yalnızca bireysel şeylermiş gibi. Duruyor. İşte en fazla belki bir tanesi sevdiklerime daha çok zaman ayırmak falan demiş ama o da aslında yani çok bireysel bir şey sonuç itibariyle. Hani dünyanın daha iyi bir yer olması için çalışmak falan gibi e, belki opsiyonlar yoktu. Olsa bile belki ya da ucu açık sorulsa bile kimse, kimsenin aklına gelmiyordu. Çünkü işte Ömer Bey'in de dediği gibi medya insanları böyle yönlendiriyor başka türlü yönlendirecek medyalara da Amerika'da pek rastlanmıyor. Yani bu işte çok nadiren başka ülkelerde de çok rastlanmıyor. açık kendi bu istisnalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi peki ha bir de şunu söyleyeyim. Tabii bu yani yeni yıl diyoruz hani 1 Ocak falan kararlar alıyoruz. Bu aslında tabii tamamıyla konvansiyonel bir şey. Yani yeni yıl başka bir zamanda da başlayabilirdi. Dolayısıyla takvimde bir işte yeni başlangıç için bir ocağı kullanıyoruz ama bu böyle bir hani büyük bir farklı bir iklim olayının olmasıyla birlikte oradan itibaren başlıyor falan değiliz. Yine de bu hep yapılan bir şey ve daha önce de galiba müzik programlarından birinde bu Bob Dylan programında söz etmiştim. En çok söze edilen yeni yıl kararlarından bir tanesi Woody Guthrie'nin. E, listesi hmm. 1943 senesinde Woody Guthrie 31 yaşındayken işte ünlü müzisyen öyle bir liste yapmış. Defterine yazmış. E, bu senenin yeni yıl kararları ne olsun diye ve kaç 33 tane de dilekte bulunmuş ya da karar almış. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım filan diye. O da mesela ilginç. Şu açıdan da ben ilginç buluyorum. Yani şimdi bu Forbes'un yaptığı liste 2023 listesi. İşte 2022 ile karşılaştırılır, belki 1998 ile karşılaştırılabilir. Fakat böyle bir anket ne bileyim 1920'lerde yapılsa 30'larda 40'larda herhalde insanların aklına başka şeyler de gelecekti. Biraz da bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey ama ee, Ludigatti'nin karar listesi, yeni yıl kararları listesi aslında bunların hepsini aşan bir Evrensellik de götürüyor. Birinci karar mesela daha çok ve daha iyi çalış. Adam bunu yazmış. Daha sonra işte bir takvime bağlı olarak çalış demiş ikincisi. Daha sonra işte dişlerini daha çok fırçala, banyo almayı unutma. İşte daha çok sebze meyve falan gibi şeyler var. Ama mesela kararlarından bir tanesi diyor ki işte faşizmle mücadele etmeyi unutma. Aynen <gülüyor> bunu kastediyordum ben de işte yani Almanya'da şimdi Alman Krallığı devleti kurulması çabaları varken ve işte biraz önce şeyin de sözü ne diyeyim o Filistinli yazar Ser, Serac Assi'nin söylediği şey şu yani 2023 tarihe en Filistin için en karanlık yıl olarak geçti geçecek diyordu son 3 gün önce yazısında ve insanlığın öldüğü yıl olarak çünkü tamamen yani bütün umudumu bu kadar da olmaz ki diye e, defalarca izledim yalnız Filistin meselesi değil insanlık adına da izledim ve sonunda tek ses çıkmadı hiçbir bir yerden diyor yani bu insanlığın öldüğü ve vicdanın filan kalktığı bir yıl olacak şimdi bunun böyle 2024'ün böyle olmaması, bunun tersine çevirmek çabalarının çok güçlenmesi gerekir gibi bir dilekte bulunmak lazım. Bunun içinde pek çok gazetecilik, radyoculuk ve aktivizm yapmak lazım. Evet, evet. Şimdi, faşizme karşı mücadeleden hani bahsedince aklıma geldi hemen o sayfayı açtım. Ee, faşizm'e karşı en önde mücadele eden isimlerden Antonio Gramsci'nin 1 Ocak 1916'da yazdığı, belki sizin de haberiniz vardır, çok evet. ünlenen bir makalesi vardır. Evet. Yılbaşından neden nefret ediyorum diye. <gülüyor> ee, evet. Çok hoş bir metin. Borçla harçla gelen yeni bir yıldan söz edip şöyle diyor. Işte yeni yılbaşından nefret ediyorum, her sabahın benim için yılbaşı olmasını istiyorum. Ben her gün kendimle hesaplaşmak ve her gün kendimi yenilemek istiyorum. Hiçbir gün dinlenmeye ayrılmaz. Hayatın yoğunluğundan sarhoş düştüğümde veya yeniden zindelik kazanmak için hayvaniliğe dalı vermek istediğimde ne zaman duracağımı kendim belirlerim. Demiş yani dolayısıyla yani tek bir güne böyle bir sıkıştırılan bir yeni yıla değil insanın özgür olduğu bir. E, ...dönemde her günün yeni yıl gibi oldu, olabileceği bir güne özlem duyduğunu açıklıyor 1916-1 Ocağı'nda. Evet. Peki şimdi buradan da belki şu sorulabilir. Yani hem de bugüne de geri döndürmüş olayım tartışmayı diyelim 1 Ocak'ta bir takım kararlar verdik. Yani ya da Gramsci olarak böyle bir şeyler düşündük ya da Bu Guthrie işte kendi bir liste yaptı filan. E, bu kararlar ne kadar süre e, gündemde oluyor? Yani bir süre sonra unutuyoruz çünkü. Ve bir sonraki yılın 1 Ocağı'nda belki başka bir karara varıyoruz. İşte şunu yapacağız derken bir sonraki sene bunu yapalım diye başka bir şey söylüyoruz filan. Ortalama ne kadar sürüyormuş diye de insanlara sormuşlar. Bu Forbes anketinde onun da bir cevabını almışlar. Bu da aslında yani benim ilginç bulduğum bir şey. Mesela insan her 5 kişiden birisi yaklaşık olarak 2 ay ancak sürdürebiliyormuş kararlarını. Yani 2 ayın sonunda. Ee, vazgeçiyormuş bu işte emellerinin peşinde koşmaktan. Ee, yine her beş kişiden birisi de üç ay kadar sürdürebiliyormuş. Üç ayın sonunda vazgeçiyormuş. Ee, i̇şte her on kişiden biri yaklaşık bir ay kadar sürdürebiliyormuş. Dolayısıyla aslında e, yaklaşık olarak insanların yarısı üçüncü ay bittiği zaman yani o da nedir işte Ocak-Şubat Mart biterken 1 Nisan'a Nisan'a geldiğimiz andan itibaren yenilik kar kararlarını unutmuş e, oluyormuş. Bu da tabii çok bir zaman değil. Yani hani e, çünkü işte şunu yapacağım artık sağlıklı besleneceğim dediğimiz zaman hani hayatımızın kalanında bunu yapacağız filan gibi bir karar veriyoruz ama e, en fazla bunu 3 ay sürdürüyebiliyormuşuz. 3 ayın sonunda sona eriyormuş e, bu kararlılığımız. Evet, <gülüyor> belki de işte orada da Ağustos'a hatırlatmıştır galiba zaten e, ohanes kılıç da geçen e, şeyde Mayıs ayında mıydı neydi yazdı ohan e, ohanes kılıç da bir gazetede yazısındaki köşesinde ne olursa olsun ilk etapta yapılacak iş bellidir diye söylüyordu. İşte seçimlerle ilgili olarak sandığa gitmek filan en yani Antonio Gramsci'nin şu sözüne en çok kulak vermemiz gereken zamanlardan geçiyoruz diyordu Özdeş hatırlatınca ben de Antonio Gramsci'nin çok bence harika olan bir başka sözüne buradan geçtim en kötü korkuların karşısında umutsuzluğa kapılmayacak ve aptallığın coşkusuna düşmeyecek ciddi ve sabırlı insanları yaratmak gereklidir diye. O, o da hapishaneden yazılmış galiba yazısı. Aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği. Ben bunu George ile yaptım. Mülakatta da sormuştum. Nasıl dayanıyorsun bütün bunlara diye. E, o da genel Gramsci'den alıntı yaparak işte herhalde öyle. Aklın kötümserliği iradenin ile diye. Böyle bir yeni yıla ve bütün yıllar aslında böyle başlamanın zamanı ilk geçmeyen zaman hiç geçmeyen ilkesi gibi geliyor bana. Evet ve yani bu tartışmalarda hep şu da aslında sorulur. Peki iradenin daha güçlü olması ve daha sürekli olması için ne yapmamız lazım? Yani işte insanların yarısı ilk üç ay sonunda verdikleri kararları unutuyorlar e, sürdüremiyorlar. Ne yapsak sürdürebiliriz? ...verdikleri kararı bütün sene boyunca, 12 ay boyunca sürdürenler yüzde birmiş yalnızca. Yani 100 kişiden 99'u unutmuş oluyor verdiği kararları. Bunun da aslında yani kolay bir cevabı yok. Ben epey bir literatür taraması bu konuda yapmıştım. Hani şunu yaparsanız verdiğiniz kararı hayat boyu sürdürürsünüz ya da sene boyunca sürdürürsünüz falan demenin imkanı yok... Ee, ama işte yani kendi kendinizi hatırlatarak, e, iradenizi yineleyerek, böylece unutmamanızı sağlayarak. Çünkü her sene bir karar veriyoruz ve e, işte ilk üç ay içinde unutmuş oluyoruz. Bir sonraki sene bambaşka bir karar veriyoruz. E, bunu da herhalde hatırlamak belki biraz fayda sağlar. Hı -hı. Bak yine unutmayayım da bari işte seneye de bambaşka bir yere gitmeyeyim falan e, demek. Ama dediğim gibi bu konularda ben hiçbir... E, sihirli formül bulamadım. Zaten e, yani bulamadımın ötesinde yok da herhalde. O, o yüzden de bulamıyoruz. E, filan. E, Özlem sen ne diyorsun bilmiyorum. Ne kararlar aldın 2024 için? Ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsun? Ama e, genel olarak dünyanın e, kaynesi pek e, böyle parlak e, gözükmüyor bu konuda. Evet. <gülüyor> ve çok karar alanlardan değilim ben de e, aslında. O yüzden son bir söz sizin bu hani kararlar alıyorsunuzla ilgili de Gramsci 1916'da da bahsetmiş bundan. Tam da bu cümleden şöyle bir cümlesi var. Kendinizi bu yıl ile sonraki arasında bir mola olduğunu veya yeni bir tarihin başladığını düşünürken buluyorsunuz. Kararlar alıyorsunuz ve kararsız, kararsızlığınızdan pişman oluyorsunuz falan filan. Böyle günlerin derdi çoğunlukla budur demiş. Bu bu tarz günleri aşmak gerekir diye, diyor. <gülüyor> Son sözümde böyle olmuş olsun. Ben de öyle çok büyük planlar yıl başlarında yapanlardan değildim açıkçası. Evet kolektif şey kolektif birlikte örgütlenme çabasını sürdürmenin en iyi yol olduğu düşüncesindeyim ben. Yani bireysel kararlara bırakılabilecek gibi bir şey görünmüyor bana. Evet. Aslında bence de öyle. Öte yandan herhalde böyle bir bireysel kararlar alalım, hayatımızı yeniden şekillendirelim gibi bir istek ve eğilime de sahibiz ki işte her fırsatta, yani her senenin bir, bir ocağını bunun için bir vesile gibi kullanıyoruz ya da bir mazeret haline geliyor. Fakat bu Forbes anketinden de gözüküyor ki aslında çok bir şey yaramıyor. Yani bir ay, <gülüyor> iki ay en fazla, üç ay tutuyoruz ondan sonra unutuyoruz. Ancak yüz kişiden biri on iki ay boyunca bu kararına e, sadık kalıyormuş falan. E, <gülüyor> neyse böylece de aslında bitirelim bugünkü e, yeni yıl programını. Gelecek haftadan itibaren evrim tartışmaları serisine geri döneceğiz. E, kaldığımız yerden işte daha büyük dört beş hafta kadar evrim kuramı konusunda şimdiye kadar söz etme fırsatı bulamadığımız konuları işte uzman konuklarla gündeme getirmeye devam edeceğiz. Her halükarda ve özdeşilme Gramsci'nin dediklerini de göz önüne alsam bile yine de herkese mutlu yıllar dileyerek bu programı öyle kapatayım mısınız? Evet ve programcılarımız yani sayıları e, yüzleri bulan, her hafta gelip e, yapan programcılarımızın da yıllarını kutlayalım. İşte onların da ortak e, kolektif iradesiyle, onun ilimserliğiyle yürütelim bu iş. <gülüyor> e, anlaştık diyorum. Özdeş anlaştık mı? <gülüyor> anlaştık. <gülüyor> tamam. Peki. Herkese iyi Görüşmek üzere. Hadi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.